Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peki şimdi Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarından bahsedecek, yine devam ediyor. Ee, ne diyor? مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ yekun قَبْلَهُمْ min sıfatî. مَعْزَالَ بِي صِفَاتِهِ قَد۪يمًا Allah Teala'nın bütün sıfatları nedir? Kadimdir. Kadim. Yani Cenab-ı Hak alemi yaratmadan önce de Haliktir. Allah Teala rızık vermeden önce de razıktır. Bütün sıfatlar onunla vardı. Peki neden böyle diyoruz? Eğer o sıfatlar Allah yaratınca Halik olsa, rızık verince razık olsa... Peki Allah Teala'da önceden eksiklik vardı. Yani yaratınca Halik oluyorsa e, o zaman yarattığı zaman Halik sıfatını alıyorsa Allah Azze ve Celle e, o hadis olur. Hadis olan bir şey kadim olan bir şeyde olmaz. Zatı kadimse hadis olan bir sıfat onda olmaz.'' Onun için sıfatları da ezelidir, kadimdir diyoruz. Mâzâle bi sıfatihi Yani Allah azze ve celle sıfatlarıyla kadîmen kadimdir. Kadîmen kabla kalkihi. Yani kalp burada ne anlamındadır? Ne anlamında? Kabla kalkıhi, kabla mahlukatih. Dim mahluk anlamında hâzâ <gülüyor> hâlkullâhi diyor Kur'an-ı Kerim fe'erûni mâdâ hâleka lezîne min dûni peki yani efendim şimdi buradaki hâlk mahluk anlamındadır yani mahlukatihi kabla mahlukatihi mahlukatından önce yani yarattıklarından önce de Allah Azze ve Celle nedir? haliktir. yani sıfatları vardır Mazale bi sıfatıhi kadimen onun sıfatları e, efendim ezelidir kadimdir kabla halqihi Peki Allah Teala'nın sıfatlarının kadim olduğunu anladık da sonradan yarattıysa yarattıktan sonra Allah Teala'nın esmasında sıfatlarında bir çoğalma bir güç kuvvet kazanma olmuş mudur olmaz yani sıfatlarında gücünde kuvvetinde eksilme de olmaz, artma da olmaz. Lem yezdet bi kavnihim şeyen, lem yezdet artmadı yani artmaz. Bi kavnihim, bi kavnihim, bi kavni, bi sebebi vucubihim yani. Bi kavnihim ya da bi kavniil mahlukati şeyen. O mahlukat bir şey olunca lem yezdet bi kavniil mahlukati şeyen Lem yekün kablahum kabla ucuudihim min sıfetihi. Yani neden bir şey artmıyor? Allah'ın sıfatlarından bir şey artmaz. Lem yezded min sıfetihi. Sıfatlarından bir şey artmadı. Bi keunihim şeyen lem yekün kablahum. Yani onlar önceden yoklardı. Sonra oldular. Olmaları sebebiyle. Olmaları vesilesiyle Allah Teala'nın sıfatından bir şey artmadı. Yani lem yezed min sıfetihi bir kevnihim şeyen, o mahlukatın bir şey olmasıyla, ucuuda gelmesiyle, efendim ki lem yekun kablahum, kabla ucuu dihim yani. Önceden bir şey değillerdi, sonradan oldular. Onların bir şey olmasıyla. Allah'ın o kadim olan sıfatlarından bir şey artmadı. Tamam? Anladınız. Peki şimdi aslında bundan sonraki cümlelerde cümleler de bir anlamda bunları tekit ediyor. Wa kama kana bi sıfatih azeliyen kedalik la yazalu alayha ebediyan. Yani وَكَمَا كَانَ كَمَا كَانَ Kânenin ismi nedir? سُبَحَانَهُ taala Değil mi? وَكَمَا كَانَ بِسِفَاتِهِ بِسِفَاتِ اللّٰهِ اَزَلِيَّ Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla ezeli olduğu gibi ezeli, ezelde bunlar vardı yani bu sıfatlar neydi? Kadim dile Allah Teala yaratmadan önce de Haliktir sizik vermeden önce de razıktır. Wa kama kana subhanahu ve taala bi sifatihi ezeliyen kedalik la yazalu alayha ala ayi seyin ala sifati ebediyan. Yani nasıl bu sıfatları ezeli ise aynı o şekilde de ebedidir. Sonsuza kadar bu sıfatları Allah azze ve celle'nin devam edecektir. Yani onunla bir hades hali olmayacak. Sonra da olan bir şey ona dahil olmayacak. Ona dahil olan bir şey de ondan ayrılmayacak. Ve kemakane bi sıfatih kadimen yani ezeliyen kedal ke la yazalu alayha abediyan. Peki leysa ba'de halkil halqi İstefade ismel halik Vela bi ihdâsil beriyye İstefade ismel bari. Yani Allah Azze ve Celle Leyse ba'de khalkil halk Kalp birincisi nedir? Mastar İkincisi mahluk anlamında Onu ba'd diye tefsir edin Başka nusalarda ba'dedir Leysa ba'de odu olur, odu muzudu olur. Yani leysa muzu halqil halqi odu olur. Ba'de de ikilahuma yujuz. Peki leysa yani biri ondan sonra diyor, biri ondan beri diyor yani yarattığı mahlukatı yarattığından bu tarafa. Peki leysa ba'de halqil halqi yani halq ya nedir? Fiili gibi amel eder. يَعْمَلُوا amale فِعْلِهِ Peki, o e, ism, halk, mahluk anlamında olan ikinci halkı ona izafe ediyoruz. Ama nesidir? Mef'ulüdür, değil mi? يَعْمَلُوا amale فِعْلِهِ Maslarlar ne yapardı? Fiilleri gibi amel ederlerdi. Peki, neyse, بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ mahlukatı yarattıktan sonra اِسْتَفَادَ اِسْمَ الْخَالِ Halik ismini mahlukatı yarattıktan sonra almadı allah Teala. Yani istifade e, el halik, ismel halik. Ya yaratmadan önce de halikti Cenab-ı Önceki cümleleri tekkit ediyor. Tamam? Yani halik ismi nedir cenab Nedir? Ezelidir. Aynı zamanda ebedidir. Ezelidir. Aynı zamanda nedir? Ebedidir. Evet. Yani leysa ba'de halqil halqi istafade isme'l khaliq ve la bi ihdasil beriyye Değil mi mahlukat? Ve la bi ihdasil beriyyet bari. Bari yaratıcı adını da o beriye alemi var ettikten sonra almadı ya. Önceden bariydi, değil mi? Allah azze ve celle ezelde baridir ezelde haliktir yani ezel dediğimiz zaman ne anlıyoruz ma la ibtidae li vucudihi demiştik değil mi ma la ibtidae li vucudihi varlığının başlangıcı yok yazıyorsunuz bunu Yaz yazmadıysanız yazın ma la ibtidae li vucudi yani varlığının Var oluşunun e, başlangıcı yok. Peki e, ezeli bu, ebedi ne demektir? Ha, o da la intihae lehu nihayeti yoktur. Sizde metin nasıl gidiyor? Ne var? Lehu manar rububiye. Peki lehu lillahi yani manar rububiye. وَلَا مَرْبُوبًا وَمَعْنَا الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوكًا Şimdi yani Allah Azze ve Celle uh, aslında şöyle Bel şu yukarıdaki manadan sonra لَيْسَ بعد خلق, بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اِسْتَفَادَ اِسْمَ الْخَالِقِ بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ Efendim uh, bir uh, kemal i el esma diyoruz. Peki şimdi ne diyoruz? Lehu, məna rububiyə. Allah Azze ve Celle'de ne var? Rububiyet manası var. Yani o maliktir, o rabdır, rab. Ve Yani hiçbir kendisine ibadet eden, ha ibadet eden hiçbir mahluk yokken, ve mərbubə. Yani Rab edilen, Rab edilen hiçbir şey yokken o yine Rab'di Allah Azze ve Celle. Rab edilen hiçbir şey yokken Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin'di. وَمَعْنَا Khaliqi, وَلَا مَحْلُوكَ Allah Azze ve Celle Halik'ti ve la Hiçbir mahluk yokken alemde yine Cenab-ı Hak, o, ma, e, Halik idi diyoruz evet yani terbiye edilen hiçbir şey yokken Allah Rabbi, Rab Mürabbi demek tebliğu şey'i kemal-i şey'en şey'en Peki ondan sonra bizdeki metinde bir nakısa var. Wa diye devam ediyor sizde değil mi? Öyle mi devam ediyor? He? İşte metinde eksiklik var. Bizdeki metinlerde o zaman hepimizde eksiklik var. Ben buradan okuyayım siz bu metinden uh, alırsınız. Eee uh, efendim uh, şeyan, lem yazid bi kunih şey'an lam yakun qablhum min sifati ve kama kan bi sifati azeliyen kedalik la yazalu alayha abadiyen. Lesa ba'da halqil halqi istifad ism al khaliq wala bi ihdathi al bariyyah istifada ism lahu ma'na al rububiyyah wala marbuba'' wa ma'na al khaliq wala makhluq wa kama annahu muhyil mevta ba'dema ahya istahaqqa hada'l isme qabla ihya'ihim kedalik yok değil mi sizde bu yani ve kema ennehu muhyil mevta ba'dema ahya yani ee, Allah azze ve celle dirilttikten sonra nedir muhyil mevta ve kema ennehu muhyil mevta ba'dema ahya Allah azze ve celle, olduğu gibi İstahakka haza'l isma Şimdi alemde diriltecek her şeyi nedir o o zaman muhyil mevtadır. Diriliş başlayacak. Bütün ölen her şeyi diriltecek. Yani o muhyil mevtâ olacak. Peki Allah azze ve celle muhyil mevtâ diriliş başladığı zaman mı olacak? Şimdi muhyil mevtâ değil midir Cenab-ı Hak? Yani, i̇stahakka ''Hâzel isme'' ''Hâzel isme'' ha, ''Hâzel isme'' Yani ''Muhi'l Mevta'' ''Muhi Mevta'' olma adını ''Kable ihim, Kıyamette diriliş başladığında mahlukatı diritmeden önce de Allah bu isme sahiptir. Yani nasıl e, yaratmadan halikse, Kıyamette diriltmeden önce de yine o nedir? Muhyil Mevta. Ama o İhya-i Mevta ne zaman olacak? Kıyametin öncesinde olacak. Ondan önce de Cenab-ı Hak Muhyil Mevta'dır. İşte böyle aynı şekilde كَذَلِكَ استَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ اِنْشَائِهِمْ اِنْشَائِ insi اَوْ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اَوْ الْمَخْلُقَاتِ Peki Allah Azze ve Celle ismel haliki kable inşa'ihim. Onları yaratmadan önce de halik ismini almıştır. Cenab-ı hakta o vardır. Zelik. İşte bütün bunlardan dolayı. Yani Cenab-ı Hakk'ın o ihya gibi, imate gibi sıfatlara sahip olmasından, esma-i hüsnaya sahip olmasından dolayı zelik işte lennuhu ala kulli şeyin kadir diyoruz. Neden Allah azze ve celle her şeye kadirdir? Zelike bi ennehu ala kulli şeyin kadir. Çünkü yaratan o, rızık veren o, mükevvin o, her şey o o halde. Zelike bi ennehu ala kulli şeyin kadir ve kullu şeyin ileyhi Fakirun, her şey fakir yani muhtacın. Ne diyorsun? Fakirun ila rahmeti Rabbihi. Ve kullu şeyin ileyhi ilallahi. Fakirun muhtacın. Her şey ona muhtaçtır. Ve kullu emrin aleyhi, aleyhi alamen alallahi yesirun. Her şey ona kolaydır. La yehtacu ila şeyin. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O halde Allah alim ise, Allah'ın alim olmasını insanın alim olmasına benzetme. Çünkü insanın bilgisinin sınırı var. İnsan görüneni görür, bilebildiğini bilir ama yerin altında ne var şimdi bilemiyoruz. Şunun altında ne var şu an bilemiyoruz, göremiyoruz. Fakat Allah'ın görmesi öyle değil. Allah'ın alim olması öyle değil. Onda sınır yok. Onda kayıt yok Tıpkı sizin hayatınız onun hayatından doğmuştu Bizim hayatımızın mastarı odur O halde senin hayatın sınırlı Ama onun hay olması Ezelî ve ebedidir İşte bu esmadan sıfattan sonra şunu söyler diyor Leyse kemislihi şey'un Ve huve semî'ül basîr Şimdi buradaki misil kelimesi nedir? Efendim bu misil diyorlar şebih anlamına gelir. Misil zaid olur, zaide olur yani. Başka ne olur? Misil bir de zat anlamında olur, zat anlamında olur. Peki şimdi biz onun iki anlamına bakalım. ise kemislihi şeyu ne demek? Onun misli gibi derseniz sanki misli var da onun misli gibi bir şey yok gibi olur. Tamam? O zaman şöyle mana vermek lazım buna. Leise kemislihi misil kelimesinin bir anlamı nedir demiştik? Zat. Leise kezatih şeyun. Hiçbir şey onun zatı gibi olamaz. He? Yani leise kezatih zatı. Hiçbir zat onun zatı gibi değildir. Hiçbir varlık onun varlığı gibi değil. Leise kezatih Zatun, valla kisifatihi sıfatun. Hiçbir sıfat onun sıfatı gibi de olamaz. Ama siz şunu, bu ayet kelimesi aklınıza geldiği zaman hep şu manayı düşünün. Leise kemislihi şeyun, leise kederatihi zatun. Hiçbir zat onun nesi gibi olmaz, zatı gibi olmaz. Ya da misil kelimesinin zatı alırsak o zaman, o zaman ne olur? Yine aynı anlam olur. Leise kezatihi zatun hiçbir varlık onun gibi olamaz. Onun zatı gibi olamaz. Neden? İşte onun sıfatlarını, esmasını bir parça görmüş olduğunuz kemal onda kemalle onu Müslümanlar kemal eee mündemi kemali mündemic olan sıfatlarıyla Allah Teala'yı zikredecekler. Esma-i Hüsna'sı ile onu zikredecekler. Peki Noksanlıklardan da tenzih edecekler. Burada kalalım. Estağfurullah ve tevbiley ve hamdülillahi rabbil alamin.